Programımıza başlarken hocam bu aralar hem de Mevlid kandilini geçtiğimiz haftalarda idrak ettik. İnşallah muhabbet üzerimizde daha bir yoğundur kalbimizde, içimizde. İnşallah zaten sizin de buyurduğunuz gibi tahsil kelimesi çok güzel. İnsanlar bu aleme bir tahsil için gelirler. Tahsili tamamlamak için gelirler. Tahsili tamamladıktan sonra da hayata atılırlar hani tahsil bittikten sonra hayata atılmak deriz ya, İnsan da bu dünyayı tahsil hayatını bitirdikten sonra gerçek hayata atılır. Bu dünyada hayatın bitmesi ile her şeyin bittiği zannolunmasın. Kim ne tahsil ediyorsa gerçek hayat, ahiret hayatıdır. O tahsilden sonra hadi bakalım artık şimdi tahsil ettiğinin neticesini görmek üzere ebedi hayata, atılıver diyecekler. Ve bizi aynı bu aleme tahsil için attıkları gibi bundan sonra da o tahsilin getirdikleriyle yüzleşmek üzere ebedi hayata sevk edecekler. İnşallah Cenab-ı Hak bu tahsil hayatında nasıl ki bazı talebeler okula giderler, eğlenirler, ederler. Geçenlerde bir söz duydum, çok hoşuma gitti. Tarlada izi olanın harman da yüzü olurmuş. İşte Tarla, dünya ahiretin tarlasıdır denildiğinde ahiret ayrı değil demek. İnsan tarlada kazandığını evde yer veya eve getirir. Tarla denildiğine göre ahirete bitişik ayrı değil. Biz bitişik bir alemde yaşıyoruz. İşte inşallah Cenab-ı Hak bu alemde hayhuyla vakit geçirenler değil de oradaki hayhuyla vakit geçirenler dediğimizde menfi manada söylüyoruz onu. Ama hayatı yeti sadece heva hevesi için kullanan, hu hu diye aldığı, gerçekte hu esmasının zikirden ibaret olan nefesini de malayaniye sarf eden, tahsilden uzak yaşayan kişilerden olmayız inşallah. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tahsilini, muhabbetinin tahsilini yaparak, bilerek, Bularak ve inşallah son nefeste de olarak o ebedi hayata intikal ederiz. Şimdi biz muhabbet bağıyla işte bu bağı tazelemeye, bu tahsil hayatımızın boş geçen günleri varsa araları doldurmaya, belki dersten sonraki bir mütalaa mahiyetinde bu programları, bu sohbetleri yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah en başta bizlere tesirini halketsin, bizler de tesirini görmeyi nasip eylesin. Şimdi İki Cihan Serberi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektuplar bahsinin sonuncusuna geldik herhalde. Yemame emirinin değil mi İslam'a davet edilmesi bahsi var. Ondan sonra da Cenab-ı Hak ömür verirse Hayber'in fetine başlayacağız. Buyurun. Yemame hükümdarı Hebze bin Ali Hristiyan'dı. Peygamber Efendimiz hicretin 7. senesi Muharrem ayında bu hükümdarı da İslamiyet'e davet etmek üzere Salit bin Amr'ı vazifelendirdi ve yazdığı bir mektupla onu Yemame'ye gönderdi. Mektubu alan Salit bin Amr durup dinlenmeden yol alarak hükümdarın yanına vardı ve Efendimizin mektubunu ona verdi. Mektubu okutunca Resul-i Ekrem'in kendisine şöyle hitap ettiğini gördü. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Resulü Muhammed'den Hevze bin Ali'ye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 Ancak Salid radıyallahu anh bu hareketinin yanlış olduğunu söyleyerek onu davete icabete çağırdı. Fakat hevze saadet dairesinden uzak kaldı. Şüphesiz bu uzak kalışta saltanatta kalma arzusu büyük rol oynuyordu. Bunu kendisi de bizzat bir Hristiyan büyüğüne şöyle ifade etmişti. Ben kavmimin hükümdarı bulunuyorum. Ona tabi olaydım. O takdirde hükümdarlık yapmayacaktım. Bununla birlikte hevze, Peygamber Efendimiz'e verilmek üzere bir mektupla bir takım hediyeleri elçi Hazreti Salit vasıtasıyla gönderdi. Salit bin Amr radıyallahu anh Medine'ye dönerek resul Ekrem Efendimiz'in huzuruna vardı. Olup bitenleri anlattıktan sonra hevzenin gönderdiği mektubu Efendimiz'e verdi. Hevze, Mektubunda Efendimiz'e şöyle diyordu. Davet ettiğin şey çok iyi, çok güzel. Ben kavmimin hatibi ve şairiyim. Araplar da benim kavmimden korkarlar. Bana işinden bazı salahiyetler ver de sana tabi olayım. Resul-i Ekrem Efendimiz bu yersiz teklif için yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem buyurduktan sonra kendisine tabi onca insanın hidayetine de mani olduğundan dolayı Hevze'ye elindeki her şey yok olsun diye beddua etti. Bu tarihten bir yıl sonra Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz'e Hevze'nin kafir olarak öldüğünü haber verdi. Böylece Resul-i Ekrem Efendimiz gönderdiği elçiler ve davet mektuplarıyla Cihan Şümül İslam davasını o zamanın bütün devlet reislerine bildirmiş, İslam'ın sesini bütün dünyaya duyurmuş oluyordu. Evet, mektupların bildirilen kısmıyla, mektupların neticeleri böyle. Tabii gerek ayeti kerimelerde olsun, gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında olsun olan hadiseleri, sanki bizim dışımızdaymış gibi telaki etmek büyük yanlışlıktır kafirler hakkında, münafıklar hakkındaki ayetlerin bizi ilgilendirmediğini veya Resul Ekrem Efendimizin Hristiyanlara, putperestlere, mecusilere neyse gönderdiği mektupların bizim açımızdan çok bir ehemmiyeti olmadığını, biz esas işte namazda ne diyor, oruçta ne diyor ona bakalım gibi bir düşünceye kapılabiliriz halbuki öyle değil. Madem ki üsve-i hasenedir, madem ki her fiilinde, her üslubunda bir ibret vardır. Biz o ibretten bir şeyler tahsil edelim. Şunu diyelim ki, hani o insan Resul-i Ekrem Efendimizin davetine icabet etmiyor. Hükümdar, şöyle efendim avanesi var, etrafı var, şöyle malı var, ne bileyim Arap diyarında bile korkuyla anılan bir kuvveti, kudreti var. Ama insanlar zaten aciz içerisindeyken, böyle bir kudrete bile sahip olmadıkları halde, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden nasıl uzak kalabiliyorlar? Veya biz o daveti niye duyamıyoruz? Veya niye icabet edemiyoruz? Hani o insanla durumumuzu mukayese ettiğimizde vay hristiyana bak, vay kafire bak diyoruz belki ama Allah Resulü'nün davetine hadi onun saltanatı falan mani olmuş. Biz bu zür halimizle niye buna icabet etmiyoruz diye düşünmek lazım. Bu işin çok genel belki bir izah kısmı. Bir diğer kısmı da İkicihan Serbere Efendimiz'in nezaketi. Yani kafir olduğunu iddia eden insanla bile diyalog kurması. Ona hakkı anlatması. Ve o şekilde nezaketle onu davet etmesi. Üçüncü bir bahis de şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti yapıyor ama bakınız her nizam her efendim nimet, kainattaki her sistem muhakkak tabi olduğunuzda sizi başka bir sisteme, başka bir usuba davet eder. Ya nimetine gark eder ya da size bela ve musibet olarak geri döner. Aynı şekilde Allah'ın koyduğu nizamla alakalı bir şey tanımazsanız bu nizam denildiğinde sadece hani belli hükümleri tanımak değil işte yeşillik, doğaya vesaire saygı duymamak bile buna dahildir. Hayvan hukukunu gözetmemek bile buna dahildir. Suyu kirletmek bile buna dahildir. Neticede böyle bir şey olduğunda nasıl ki o sisteme karşı yaptığınız zulüm daha sonra size başka şekilde bir zulüm olarak dönüyor ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de muhabbeti öyle bir nizamın Parçasıdır ki, insan o nizama, o muhabbete tabi olmazsa, helaki muhakkaktır. Hani yeryüzü diyorlar ya, geçen bir konuşmadaydık, yeryüzü. Şimdi hem yerin yüzü manasını, veçil art diye de Arapça karşılığı da o ama, hani biz biraz Türkçeden istifade ederek, yer kelimesinden istifade ederek, bu hem yer insanı hem de yüzüne bakar. Bu aleme gelinip de toprağın yemediği adam yoktur. İstisnalar vardır tabii ki. O istisnadan olmak icap eder. Yani adamı yemez toprak esasında. Hayvan kısmını yer. İnsan olan kısmını ellemez. Ama bazı insanlar hayvaniyetine o insanlığını hapsettiğinden toprak altına sadece bu kalıbı değil, kalpleri de soktuklarından dolayı dünya onu da yer bitirir. İşte azap odur zaten. Şimdi burada iki cihan serveri Efendimiz davet etmiş. Etmiş etmemiş. Tamam. Kabul etmiş etmemiş. Ama bak etmeyince onu bekleyen bir şey var. Allah Resulü rahmetellil alemin ama o rahmeti tanımadığın zaman bir müeyyidesi var bunu. Hayatlarımızda da var. Başkalarının hayatında da var. Ve bu hükümdarın haline ibretle bakılırsa kim olursa olsun, hangi kudrette olursa olsun o müeyyide o ceza Muhakkak onu bulmakta. Allah Teala bu bir dördüncü nokta var onu da söyleyeyim müsaadenizle. Allah Teala kendisine yapılan ihaneti, küfrü, haksızlığı ahirete tehir edebiliyor. Dünyada da veriyor ama umumiyetle genel olarak ahirete tehir ediyor. Fakat bazı günahlarda ve bazı kişilere karşı yapılan bazı hukuka karşı yapılan saygısızlıkların Muhakkak bu dünyada cezasını veriyor. Mesela zulüm. Bir kişiye zulmediyorsa kişi, devlet, kurum, neyse muhakkak surette onun bu dünyada cezasını gösteriyor. İbretlik hale getiriyor. En büyük zulüm ise Allah ve Resul'ün hukukunu tanımamaktır. Allah kendisinin hukukunu tanımamayı ahirete tehir edebiliyor. Fakat Resulullah Efendimiz'e karşı yapılan saygısızlığın muhakkak cezasını bu dünyada gösteriyor. Yani o kişi böyle büyüğümüzdür diye parmakla gösterilen bir insan bile olsa Resullaha böyle yaptı da böyle oldu diye parmakla gösterilen bir insan haline geliyor. Tarih hep bunları göstermiştir. Şimdi biz tarihteki insanlara mı bakacağız. Bak şimdi şu küfretmişti. Dur bakalım ne zaman ibretlik hale geleceğiz diye mi bakacağız? O zaman sözün başladığı yere getirelim. Ne zaman Allah Resulüne hürmetsizlik yaptıysak, gerek kendimiz, gerek başkaları tarafından böyle parmakla gösterilecek ibretlik bir duruma düşeriz. Resulullah Efendimizin rahmeti muhakkak çok güzeldir. Fakat o rahmetten bilgâne kalmak, sarf nazar etmek, ganisiymiş gibi davranmak da beraberinde müeyyideleri ve cezaları getirecektir. Evet. Hayber volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, kuvvetli, sağlam yedi kaleye sahip bir şehirdi. Şam yolu üzerinde bulunan bu şehir, Medine'nin kuzeybatısına düşüyor ve ona uzaklığı ise 169 kilometre bulunuyordu. Resul-i Ekrem Efendimizle olan anlaşmalarını bozmaları sebebiyle, Medine'den sürgün eden edilen Yahudilerin çoğu buraya yerleşmiş, burayı adeta Yahudiliğin bir nevi merkezi haline getirmişlerdi. Evet hemen hatırlayalım o Hendek kazasında daha evvel Medine'de bir anlaşma yapılmıştı. Zaten Medine o sulhun o medeniyetin gelmesiyle beraber yani Fahri Alem Efendimiz'in teşrifiyle beraber Medine olmuştu. Bu anlaşma yapılmasına rağmen adice çark etmeler ve döneklik gibi hadiseler sebebiyle Yahudiler ne yapmıştı? Niza çıkartmışlardı ve gerek Hendek'te gerek toplum içerisinde yaptıkları fitne, fesat ve müşriklere yardım etmeyeceğiz denilmesine rağmen hatta Medine'yi beraber koruyalım demişti hatırlayınız Peygamber Efendimiz hatta bize bir düşman gelir ise siz o düşmana yardım etmeyin belki sıkışırsak bize nakdi yardımda bulunun şahsen de gelip yardım etmenize üzüm yoktur dedi fakat onlara bir düşman musallat olduğunda biz canımızla da sizinle yanınızdayız dedi Peygamber Efendimiz. Yeter ki burada tamam siz inanıyorsunuz tarif edilmiştir şu olmuştur bu olmuştur ama bir din saliki olduğunuzu iddia ediyorsunuz. İslamiyet'i kabul etmeseniz bile aynı ortamda yaşıyoruz. Tefrika çıkartmayalım demişti Peygamber Efendimiz. Fakat Yahudiler bu tefrikayı çıkarttılar. Şimdi bunların kendilerine göre güvendikleri bir yer haline geldi Hayber. Yani bu ihanetlerini e, yaptıktan sonra çöreklendikleri efendime söyleyeyim bir şekilde illegal olarak yaptığı işlerin merkezi haline getirdikleri yer Hayber oldu. Hayber şimdi diyorlar ya jeopolitik falan filan ve stratejik açıdan çok önemli bir yer işgal ediyordu. Çünkü hem Şam'dan gelen ki Şam çok hareketli bir şey ticari yönden de fikri yönden de çok hareketli. Hala daha öyledir Şam. Oradan e, geçen kervanların güzergahı Hayber'den geçiyor. Ve ayrıca da 7 Burç'tan oluşan büyük bir yerleşim merkezi ve sap kayalıklar üzerinde. Ben gittim bizzat da görmek nasip oldu. Hatta orasıyla alakalı bazı da belki nakk ederim program esnasında. Neticede yani savaşmak zor, muhasara etmek zor bir yer muhkem bir kal'a ve ama aynı zamanda hep yaptıkları habisliklerden sonra sığındıkları bir yer durumuna çıban başı gibi bir yer olmuş durumda hatta Resulullah Efendimiz'in bilmiyorum kitapta geçecek mi asabiyle meşveret ederken münafıkları bir defa daha o meşverette şey yapıyor Hayber'in fethi hakkında ne düşünürsünüz diye soruyor hemen münafıklar diyor ki şimdi savaştan geldik şu oldu bu oldu Hemen gitmeyelim üzerlerine falan filan diye hatta bilal Habeşi radıyallahu an yanlış hatırlamıyorsam Resulullah bizim bizimle görüşümüz olabilir ki ya Resulallah yani siz ne diyorsanız öyle yapmaya hazır bekliyoruz diye söylüyor. Münafıklarla salihlerin müminlerin arasındaki farkı fark etmeleri için Hayber'in istişaresi bile önemlidir. Belki ileride söyleyecektir. Şu an hatırlamıyorum kitapta var mı? Dolayısıyla Hayber'in fethi zaten Hendek kazasından itibaren peygamber efendimizin siyasetinde vardı. Bu fikrini söylemedi ama siyaseti Muhammediyesinde Hayber'in fethi bulunmaktaydı. Evet. Daha evvel bahsedildiği gibi Mekke müşriklerini ayaklandırıp bütün Arap kabilelerini toplayarak Medine üzerine yürütüp Hendek harbinin patlak vermesine buradaki Yahudiler sebep olmuşlardı. Bunun yanında Mekkeli müşriklerle yeni bir anlaşmada yapmışlardı. Bu anlaşmaya göre peygamberimiz şayet Mekke üzerine yürürse Hayberliler de Medine'ye baskın yapacaklar. Eğer Hayber üzerine yürürse Kureyş müşrikleri Medine'ye baskında bulunacaklardı. Ne var ki bu planları Hudeybiye anlaşmasıyla neticesiz kalmıştı. Yine resul Ekrem Efendimiz Mekkeli müşriklerle, Hudeybiye sulh anlaşmasını imzalamak suretiyle Medine'yi onlardan gelebilecek tehlikelere karşı emniyet altına almıştı. Ancak kuzey tarafı ki Hayber Yahudilerinin bulunduğu taraftı henüz emniyetten mahrumdu. Halbuki bu emniyetin temini İslami gelişmenin sürat kazanması bakımından gerekli görünüyordu. Aynı şekilde Arap'ın en büyük ticareti Şam'laydı. Yahudilerse bu yol üzerinde bulunuyorlar ve burada bir güç, bir kuvvet olma istidadı gösteriyorlardı. Buysa İslami gelişme için bir tehlikeden başka bir şey değildi. İşte bütün bu sebepler Hayber meselesinin bir an evvel hallini gerektiriyordu. Zaten Cenab-ı Hak da Hudeybiye seferi dönüşü sırasında gönderdiği Fetih suresinde Müslümanlara buranın fethini vaat etmişti. Demek ki fetham mübina diye beyan edilen o fetihte açık bir fetih olması için bölgenizde çıban başı gibi yerlerin bulunmaması lazım. O fethin manevi boyutunu hatta şu anda bize hitap eden siyasi boyutunu başka şeylerde programlarda da konuşmak yerinde olacaktır. İşte hem vahiy ilahinin işaretiyle hem Fahri Alem Efendimizin siyaseti Muhammediyesiyle hem o zamanın siyasi, ticari ve askeri efendim gerekliliklerinden dolayı Hayber'in fethi gün gibi aşikar muhakkak yapılması, icra edilmesi, tahakkuku efendim icap eden bir durumdu. Evet, yani ilk defa bizi takip eden kardeşlerimiz olabilir. Bu programı birkaç kere sadece dinleyen kardeşlerimiz olabilir. Bir hatırlatma da bulunalım. İslam yani gerçekten İslamiyet adına yapılan savaşlar e, muhakkak karşı tarafın bir şekilde tecavüzü veya icap eden siyasi gelişmelerin ve askeri gelişmelerin bir neticesi olmuştur. Hiçbir zaman saldıran Müslümanlar olmamıştır. Burada da düşündüğümüzde Hatta günümüzde biliyorsunuz gerçi su iyi misal misal teşkil etmez. Hele böyle önemli misaller arasına değersiz bazı şeyleri katmak da olmaz ama hani iyi izah için söylüyorum. Sizde silah varmış, kimyasal silahmış hatta belki oradan bize fırlatırsınız ihtimal üzerine. Yani bir herhangi belge bulgu falan diyor. İhtimal üzerine bile şimdi insanların savaştığını hatta çoluk çocuk demeden üzerlerine bombalar yağdırdığını düşünürsek, bu nevi insanların, bu kadar vahşi olan insanların, Resulullah Efendimiz'i anlamaları zaten düşünülemez. Ama işin garip ve acayip tarafı, Resulullah Efendimiz'in yaptığı bu icraatları, bu nevi icraatlarla bir tutanların, yani bunun dışında kaldığı halde bunu bir görenlerin de, Gerçekten çok vahim bir cahiliyetleri vardır ve cehaletleri vardır. Bakınız burada her fırsatta arkadan bulmak üzere hazırlanıyorlar, ticaretine mani oluyorlar, nifakın başı oluyorlar ve hatta finanse ediyorlar. Ayrıca Yahudiler savaşmayı da çok iyi biliyorlar. Yani onların şeriatına savaşmak olduğundan savaş içinde hep daima gerek karalarını korumak için gerek mücadele etmek için bir askeri birlikleri de var. Dolayısıyla bir tehdit halindeler. Ve anlaşmaları bozuyorlar. Anlaşmaları bozuyorlar. Bu durumda cihan Serveri Efendimiz vahyin de işaretiyle yani Allah Teala'nın e, vahinin de işaretiyle ne yapıyor? Hayber üzerine yürüme kararı alıyor. Medine'den Hayber'e gidişi ve hareketi sizden dinleyelim efendim. Hayber gazasına çıkmaya karar veren Resul-i Kibriya Efendimiz ashabına hazırlanmalarını emretti. Bu arada, korkularından dolayı Hudeybiye seferine katılmaktan çekinmiş bulunan birçok kimsenin, Hicaz'ın bu en bereketli ve verimli şehri olan Hayber'de elde edilecek ganimeti düşünerek ve ona tamah ederek orduya iştirak etmek istedikleri görülüyordu. Hayber'e, biz de sizinle gidelim diyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Allah yolunda ilahi kelimetullah uğrunda bir hakkın cihad edecek olanlar hazırlansın. Bunların dışında hiç kimse bizimle birlikte gidemeyecektir. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir buyurdu. Şimdi muhabbet bağının ilk baştaki konuşmalarımız yeni açanlar içinde veya birkaç kere bu programı takip edenler içinde muhabbet bağını uzun süredir takip edenler içinde bir hatırlatmada bulunalım. O da Şuydu hatırlarsınız, biz hep o zamanlarda olan hadiseleri bir şekilde nefsimize, ruhumuza, zamanımıza tatbik etmek niyetindeyiz. Hayber bir çıban dedik değil mi? Nifakın artık odağı olmuş. Dolayısıyla aynı bizdeki bünye gibi nifağın yeri, fesadın yeri çok derinlerdedir. İnsan sadrının, göğsünün, kalbinin derinliklerine kadar işlemiştir. Hayberin fetine çok halis niyetli olanların iştirakini bizzat Peygamber'in tavsiyesi, hem o Yahudilerin o zamanki ve belki bu zamana kadar uzanan fitnelerin ne kadar köklü olduğuna ve yine ayrıca bu zamanda veya o zamanda bu fitnelerin üstesinden gelebilmek için hususi bir ihtisas, hususi bir ihlas lazım geldiğini de işaret etmektedir. Eyvallah. Hz. Resulullah'ın bu emri bize Allah yolunda cihadın sırf hakkın rızası gözetilerek maddi hiçbir karşılık beklemeksizin hatta niyet dahi edilmeksizin yapılması gerektiğini gayet açık bir şekilde ders vermektedir. Zaten İslam'da harbin ulvi ve nurani gayesi de ilahi kelimetullah'tır. Resul-i Kibriya Efendimizin emri üzerine Müslümanlar derhal toplandılar sayıları 200'e atlı olmak üzere 1600 kişiyi buldu. Bunlar sadece o anda Peygamber Efendimizle birlikte Medine'den hareket edecek olanlardı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hayber'de bulunduğu sırada içlerinde meşhur Ebu Hureyre'nin de bulunduğu Devs kabilesinden 400 Müslümanla Habeşistan'dan gelen muhacir Müslümanlar da orada İslam ordusuna katılacaklardı. Ayrıca Medine'den hareket eden İslam ordusunda Resul-i Ekrem'in zevcesi Hazreti Ümmü Seleme ile birlikte yirmi kadar Müslüman kadın da vardı. Harp esnasında yaralanan mücahitleri tedavi etmek, onlara yemek pişirmek ve ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul olacaklardı. Peygamber Efendimiz Medine'de yerine Gıfarlı bin Urfutat'ı vekil bırakarak ordusuyla Muharrem ayı sonlarına doğru Hayber yönüne hareket etti. Nübüvvetin manevi boyasıyla boyanmış olan mücahitler, pür şevk ve coşkunluk içinde yollarına devam ediyorlardı. Şair Amir bin Ekva o andaki heyecan ve sadakatini, Allah'ım sen hidayet etmeseydin biz doğru yolu bulamazdık, zekat veremezdik, namaz kılamazdık, Üzerimize yürüyen bir kavmin olunca bizi dinimizden döndürmek için fitne çıkarmaya çalışılınca sen kalplerimize sekinet indir. Çarpıştığımızda da ayaklarımıza sebat ver şiiriyle dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz şiiri okuyanın kim olduğunu sordu. Amir bin Ekva olduğu öğrenince de Allah ona rahmet etsin buyurdu. Evet yani şiiri okuyanın kim olduğunu Sordu derken biraz böyle gözümüzde de canlansın ordunun gidişi. Hani müteaddi defalar söyledim. Arap'ta o zaman şiir okunduğunda böyle bizim böyle nesri okuduğumuz gibi veya şu anda efendim okuduğumuz gibi okumuyorlar şiiri. Makamla okuyorlar. Yani buna uzun hava mı diyeyim, gazel mi diyeyim, kaside mi diyeyim ama belli bir besteyle okuyorlar. Ve yüksek sesle bu besteyi dile getiriyor. Yani mehter musukisine de işaret var burada. Arz edebiliyor muyum? Mehter musukisine de işaret var. Yani mehterin temelleri ta buradan başlar. Hayber'in fethi hakikaten hani Hudeybiye'yi anlattık ya Hudeybiye çok büyük bir devrimdir. Fetin başlangıcıdır. Çünkü teslimiyetin en son noktası gösterilmiştir. Bildiğimiz her şeyden o istedikten sonra vazgeçeriz. Senin bilgine, senin ilmine teslimiz. Safası Hudeybiye'deydi. İşte onların, o askerlerin teşekkül ettiği bir ordu var burada. Ve bu ordu hani sözlerimin yanlış anlaşılmasından çok korkarak söylüyorum. Hani Bedir'deki gibi değil. Bedir'de o ilk olmanın getirdiği hususi bir müjde var vesaire var ama Hayber'in fethinde Mesela Hayber nameler, Hayber'in fethiyle alakalı menakıpların çok olmasının, bizim medeniyetimizde de çok olmasının bir sebebi de budur. Hayber'in fethine giderken Allah Resulü daha evvel söylemediği şekilde bir ordu tayin ediyor. Yani orduyu hazırlıyor. Ne diyor? İlahi kelimetullah, İlah, İlah yüceltmek. Ala kelimesinin, i'lâ, ilâ kelimetullah, Allah'ın kelimesiyle istihza edenler, o en yukarıda, en yüksekte olması gereken, kelimenin aşağı alınması, hakir görülmesi durumunda, Ya Rabbi, biz, el-es-du diye bize sorduğunda bela dedik, senin kulluğunu, seni, sana ibadeti, sana imanı, hiçbir zaman aşağılarda bırakmayacağız, bu ulvi gaye için yaşayacağız dedik ya İlahi Kelimetullah O Allah'ın kelimesini Yücelerin yücesinde gösterme gayretidir Layık olan veçile Herkes bedenden Belki ördükleri duvarlarla Efendim Belki o bedenler kat kat üst üste Yığılacak da en tepede İlahi Kelimetullah sancak olarak Kalacak Şuuruyla cihada katılıyorlar O yüzden İlahi Kelimetullah için en ulvi kelimenin hakimiyetini göstermek üzere bedenlerimiz feda olsun demektir cihat. Burada ilahi kelimetullah için e, muhlis bir ordunun toplanmasını Allah Resulü emrediyor ki bu ilktir. Hayber'dedir. Hayber'in teşekkülü, ordunun teşekkülü, intizamı, demin anlatılan hanım birliklerinin artık o savaşlardan dolayı bir cemiyet halinde oraya iştirakleri bakıldığında çok muhkem bir ordu var. Çok efendim nizami bir ordu var. Ve Mehdi'nin de temelinin dayandığı noktayı işaret ediyordum. Söz bu kadar uzadı. Yani şiirler okuyor de nameler yapıyor. Yani işte bugün uşak makamı dediğimiz, bugün rast makam dediğimiz makamların şeyleri hep o zamanlarda da var. Okuyor böyle yüksek ses. Kim yapıyor bunu diyor. Orduyu teşhir ediyor yani böyle orduya kuvvet veriyor, revnak veriyor diyorlar ki şairinizdir, Allah ona rahmet etsin diye dua ediyor Mehteran'ın dayandığı nokta budur işte Hayber'in fethindir dolayısıyla Hayber'in fethi belki feti hazırlığı olarak ve ileride gelecek sancak-ı şerifin verilmesi Hz. Ali Efendimiz'in hali savaş açısından stratejik açıdan incelenmesi gereken bir olaydır. Peygamber Efendimizin duasıyla mücahitler bir an durakladılar. Zira bu dua amirin şehadet mertebesine erişeceğinin işaretini taşıyordu. Mücahitler tekbirle yol alıyorlardı. Yer gök sanki tekbir sadalarıyla titriyordu. Bir ara hep bir ağızdan çok yüksek bir sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe İllallahu, allah Ekber diyerek tekbir getirdiler. Sahabilerin bu hareketi üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, Canınıza acıyınız, sesinizi yükseltmeyiniz. Zira siz ne sağırı çağırıyor ne de gayibe bağırıyorsunuz. Her şeyi bilen ve işiten ve her şeye her şeyden daha yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz diye buyurdu. Evet dua ettiğimiz Allah ne sağırdır ne gayip. Evet burada müellifimiz tabi gayet güzel kendi görüşüyle de beraber bunu nakletmiş oluyor. Çok da isabetli yapıyor. Buradaki nezaket şudur. Düşmanla karşılaşmadan evvel sesin yükseltilmesidir. Düşman henüz çünkü o tekbir seslerinde o Allah Allah diye bağırmalar vesaire. Hani düşünebiliyor musunuz? Ordu karşıdan kafir geliyor siz Allah Allah diye bağırıyorsunuz. Bir komutanın böyle söylediğini düşünün. Siz canınızı acıyın, sesinizi yükseltmeyin çocuklar. Diyemezsiniz ya. Yani o şarttır o. Motivasyon için şarttır. Motivasyon diyorum bakın. Daha akli izahını yapıyorum. Burada bu sözün sebebi vurudu, hadisi şeriflerin sebebi vuruduna bakmak lazım. Ayetlerin sebebin üzülüne bakılır. Hadisi şeriflerin sebebi vuruduna bakılır. Niçin söylemiş? Medine'den çıkılıyor yoldalar henüz kafirler karşılarında yok çok yüksek sesle Allah-u Ekber, allah Ekber diye coşkulu hallerle giderlerse nefesleri yetmez, nefesleri kesilir fakat düşmanın karşısında böyle değil arz edebiliyor muyum? yani buradan bağırıldığında, şey yapıldığında e peki o zaman Allah Allah diye niye bağırmayalım? ezan niye yüksek seste okunmasın? karşıdaki gafili ikaz etmek münkiri korkutmak efendim müminleri de şevk vermek için yüksek sesle okunacaktır muhakkak bu hadisi şerifin iki cihan serveri efendimizin sözleri henüz küffarla karşılaşmadan evvel yapılan bir şeydir ki makbul görmemiştir peygamber efendimiz merhametiyle ikaz etmiştir sizler zaten Allah'ı bilen insanlarsınız Allah da sizin dualarınızı işiten Allah'tır dolayısıyla şimdi teenniyle yürüyün diye ikaz etmişlerdir. Bunu da hatırlatmış olalım. Resul-i Ekrem Efendimiz sefer esnasında her konakladığı yerde Yüce Rabbine şöyle yalvarıyordu. Allah'ım istikbal endişesinden, Geçmişin tasasından, Güçsüzlükten, Gevşeklikten, Pintilikten, Korkaklıktan, Bel büken borçtan, Zalim ve haksız kimselerin musallat olmasından sana sığınırım. Peygamber Efendimiz ordusuyla, Reci denilen yere vardı ve orada konakladılar. Burası Hayber'le Gatafanların yurdu arasında bir yerdi. Buraya gelip konmalarının bir sebebi vardı. Şöyle ki Hayber Yahudileri Gatafanlardan yardım istemişler, onlar da bunu kabul edip gerektiğinde gelip kalelerinde İslam ordusuna karşı müştereken savaşabileceklerini bildirmişlerdi. Resul-i Ekrem bu durumu haber almıştı bu yardıma mani olmak için Gatafanlara, şayet Yahudilere yardım etmezlerse, fethedilecek Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünün kendilerine verileceği teklifinde bulunmuştu. Ancak onlar kabul etmemişlerdi. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz, ordusuyla buraya gelip konmakla, Gatafanlardan Yahudilere gelebilecek herhangi bir yardımın önünü kesmiş oluyordu. Nitekim bu durum karşısında Gatafanlar, Hayber Yahudilerine hiçbir yardımda bulunamayıp yurtlarında oturmak zorunda kaldılar. Evet yani burada konuşulabilecek birkaç bahis daha var ama herhalde ikinci bölümünde sonuna geliyoruz. Fakat inşallah siz hatırlatın Hayber'in mahsulü, Hayber'in bereketli toprakları birçok kişinin, birçok kavmin iştahını kabartmıştır. Hatta biz metruk şekilde olmasına rağmen gittiğimizde daha bu sene hac mevsiminde dallarının ağırlığından sarkan hurma ağaçları gördük. Gerçi yakmışlar onu. Nasıl yakmışlar? Hani diyorlar ya az sonra diye. Üçüncü bölümde inşallah bunları konuşalım. Hayber önlerine gelmiş İslam ordusu Hayber mevzu devam ederken Orada kalmıştık ama ara verirken hocamın söylediği az sonra dediği mevzu bendenizin hatırında kaldı. Bilmiyorum hocam şimdi mi uygun bulurlar ama. Biz şimdi o adeti devam ettirelim. Biraz daha meraklansın arkadaşlar. Ee, müfredat biraz bir yandan yürüsün. Çünkü şu an itibariyle radyolarını yeni açmış kardeşlerimiz olabilir. Hayber'in fethini konuşuyoruz. O dersi işliyoruz. Şimdi e, İslam ordusunun Hayber'e gelişi, Hayber e, mevkiine gelişi. O bahsi konuşalım inşallah. Cenab-ı Hak müsaade ederse diğerlerini de anlatırız. Peygamber Efendimiz daha sonra ordusuyla Reci'den Hayber'e doğru ilerledi. Bir gece vakti Hayber önlerine vardı. Gece baskında bulunmak adeti olmadığından sabahı bekledi. Resul-i Ekrem Efendimiz Hayber önlerine varınca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 Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden sana sığınırız diye dua etti. Herhangi bir şehre girdiğinde, Efendimiz hep böyle dua ederdi. Sabah olunca, Hayberliler, ellerinde ziraat aletleriyle tarlalarına gitmek üzere kalelerinden çıkınca, karşılarında İslam ordusunu buldular. Birden şaşırıp kaldılar ve, işte, Muhammed ve ordusu diye bağırıştılar sonra da telaş ve heyecan içinde gerisin geri kaçıp kalelerine sığındılar beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmışlardı peygamberimizin ta Medine'den kalkıp gelerek kendileriyle harbe tutuşacağına birçoğu ihtimal bile vermemişti çünkü kaleleri kuvvetliydi adamları da çoktu harp aletleri de oldukça fazlaydı Öyleyse Hazreti Resulullah bütün bunları göze alarak güya gelemezdi. Kanaatleri buydu. Ne var ki gerçek düşündükleri gibi çıkmamış ve bu sebeple de şaşırıp kalmışlardı. Onların bu şaşkınlığını ve gerisin geri pür telaş kaçıp kalelerine sığındığını gören Resul-i Ekrem Efendimiz bu durumu hayra yorarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, Heribet Hayber, Hayber harap oldu. Biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi korkutulmuş olan o kavmin hali ne kötü olur diye buyurdu. Hayber'in fethine işaret eden bu sözlerini üç kez tekrarladı. Hayber Yahudileri aralarında görüştüler, konuştular ve sonunda kalelerinde kalıp müdafaa harbi yapmaya karar verdiler. Savaşacak olan Yahudilerin hepsi en kuvvetli kale olan Natat Kalesi'nde toplandılar. Eşyalarını, aile ve çocuklarını da başka kalelere yerleştirdiler. Çarpışma, Yahudilerin toplandıkları Natat Kalesi'nden mücahidlerin üzerine ok atılmasıyla başladı. İslam ordusu da Natat önünde karargahını kurmuştu. İlk gün böyle geçti. Bu arada kalelerden atılan oklarla elli kadar mücahid yaralandı İkinci gün Resul-i Ekrem Efendimizin emriyle İslam ordusu karargahını Reci'i mevkiine nakletti böylece yakınlarındaki evlerden gelebilecek tehlikelerden mücahidler korunduğu gibi konmuş oldukları ilk yerdeki bataklıktan da uzak kalmış oluyorlardı evet hala hazırda Hayber'in zemini çok sulak bir zemindir ve oraya pınarlar böyle dereler akmaktadır. Biz en son gittiğimizde bundan birkaç ay evve, evvelde orada o bataklık dahi var duruyor yani su var ve suyun geçtiği yerler bayağı böyle ayak battığında insanı böyle ayağını tutan şekilde yapıyor akmaya devam ediyor. Hatta o hayberden çıkan suların e, muhafaza edildiği buz gibi sular çıkar biliyor musunuz hani hep bizim gözümüzde böyle Mekke, Medine falan denildiğinde ya nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan deriz. Medine'nin hemen yakınında Uhud dağının hizalarından şöyle bir aşağı yukarı birkaç kilometre ileride ben oluk oluk akan buz gibi su içtim. Buz gibi yani. Bayağı soğuk. Efendim oraya da çok bereketli bir şekilde sular gelmekte. Hala hazırda o su kaynakları kullanılmaktadır Hayber'de. Şimdi iki Cihan Serbere Efendimiz arazinin durumundan dolayı hem bataklık var hem çok sık bir hurmalık. Bir de o hurmalıkların altında evler var. Yani gerek hurmaların saklandığı yerler var, depo gibi kullanılan, ambar gibi kullanılan yerler var. Gerekse yerleşim yerleri var. Kalenin bulunduğu mevkide çok yüksek sap kayalığın efendim, üzerinde. Yani oradan zaten ok değil taş atsanız o ivmeyle hız kazanan taş yine aşağıdaki insanı öldürücü bir şekilde yaralayabilir. Şimdi yukarıdan ok yağmuru var, sık ağaçlar var, bataklık var, hareket imkanı yok ve herhangi bir tuzak kurulduğunda birisi bir şey attığında oradaki aşağıdaki bulunan evlerden ordunun korunması da zor oluyor. Devamı nöbetçi dikmek lazım ve birçok yere koymak lazım diye iki cihan serberi Efendimiz tekrar Reci'in mevkine ordusunu karargahını karar kılmak üzere taşıyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey hatırlatayım. Gerçi ileride Hayber'in fethinden sonra konuşmak daha uygun olacak. İkinci bölümde konuşuruz dedim ama elva'du keddeyin. Hani vaat etmek borç gibidir. Dolayısıyla ben şunu arz edeyim. Maalesef biz Hayber'e gittiğimizde Hayber'in o bereketli topraklarının hiç kullanılmadığını gördük. Hurmalar dalları üzerinde salkım salkım duruyorlar. Hatta dalından kopararak hurma yedim orada ben. Toplanmayı bırakın toplanmasın Tamamen terk edilmiş. Hayber'in o arazisi terk edilmiş. Civardaki evler terk edilmiş. Tam bir virane. Yani evlere kuşlar yuva yapmış. O vaziyette tam bir mezbelelik ve ne hikmetse Orada toplama yapılmasın diye gaz yağları falan dökülerek hurmalıklar yakılmış. Simsiyah hurma ağaçları var orada. Sonradan öğrendik ki burası belki ileride bir sayfiye yeri vesairesi olması için böyle bir şey düzenleniyor. Şimdi bu bizi ilgilendirmez. İnsanlar belli yerlerde belli işleri yaparlar. Devletler kendi aralarında arazilerini böyle yapar eder. Hani işin bu tarafıyla ilgilenmeyelim. Hadi ekolojik açıdan falan da şey yapmayalım. Yani hurma ağacını niye yakarsın? Efendim, yani o manzarayı görmeniz lazım ki, ibretli manzarayı, feciayı, yani zannedersiniz ki kendinizi Filistin'de bir hurmalık ve Yahudiler orayı yakmış. Öyle söyleyeyim. Çünkü zalimane şekilde, yani üzerinde meyveler dururken yakılmış ağaçlar. Aşağıdan da su akıyor bu bir yandan. Yani, Suyun yolunu sadece katsanız o hurmalıkların bakıma bile ihtiyacı yok. Öyle bir yer. Şimdi işin şu tarafı acayip. O araziyi, Hayber'in fethinden sonra o araziyi Resulullah Efendimiz müminlere vakfetmiştir. Vakıf arazistir orası. Bu vakıf arazisi niye böyle oluyor acaba diye kendimizi düşünmekten alamadık. Sonra dedik ki, Amazon'da bir kelebek kanatlarını çırptığında, bilmem Himaliyalarda işte rüzgar yapıyormuş fırtına kopuyormuş gibi bir kültürü şimdi bize şey yapıyorlar da kısmen doğru kainatta bir bütünlük vardır. Ben Amazon'daki kelebeğe aklım ermez pek. ama Hayber'de yapılan müminlerin sözüm ona Müslümanların yaptığı bu zulmün Filistin'de bir bomba olabileceği kanaati bende çok yaygındır. Orada Yahudi yok. Resulullah Efendimiz Yahudilerle yapılan bu savaşın bir neticesi olarak falanca bir Yahudi zengin gelir oradan arazi alır tekrar orası hortlar. Tekrar şu olur. Parasını bastırır adam araziyi tekrar alır. Olmasın diye Hayber'in etrafını vakfediyor peygamber. Vakfediyor. O topraklar vakıf topraklar Ve niye yakılıyor? Biz kaleye gittiğimizde çok zor şartlarda girdik içeriye. Ve gizlice girmek zorunda kaldık çünkü başka türlü bir şey olur vesaire diye İnşallah televizyonlarda o görüntüler çıkacak Hayber'in fethine yani belki uzun zamandan beri ilk defa biz çıktık çünkü o yürüdüğümüz yerlerde en önce biz zemin zannettik Baktık ki altında evler var kale içerisinde yani üzerinde dalgınlık eseri şöyle yürüseydik tavanından aşağı inmiş olacaktık evin Meğer o şey yapılmış, çamurla, daha doğrusu toprakla su birbirine karıştırılmış, arasına hurma lifleri falan korunmuş, dam yapmış adam. O katlar, o üzerinde dolaştığımız katlar ayrıca evlerin damı gibiymiş. Biraz daha fark etmeden yürüseydik, o çökecek ve aşağı düşecektik neredeyse. Metruk bir vaziyette, yani metruk bir vaziyette, derler yani incin top oynuyor diye, aynen o şekilde... Ve düşünün muhteşem bir manzara iç içe evler büyük bir yerleşim yeri efendime söyleyeyim o Arap evlerinin falan durduğu şekiller yani hala hazırda duruyor yani bir eve girdiğinizde o evin şekli bile belli olacak şekilde çatılar uçmuş yok ama evlerin planı, planı falan var sanki böyle yeni toprak altından çıkan bir şehir gibi yeni kazı yapılmış ve ortaya çıkmış gibi terk edilmiş ve simsiyah hurma ağaçları üzerinde meyve ile yakılmış başımıza gelen şeylerin Resulullah'ın vakfettiği bu arazilerin ille Kudüs falan diye birçok şeyi anlatıyoruz şunu da bir ikaz neticesinde söylüyorum biz esas meselelerimizi konuşamıyoruz ne olduğunu bilmeden savunuyoruz bazı şeyleri ben birçok insana Kudüs Mescidi Aksa hakkında soru sorduğumda Mescidi Aksa'yı sarı kubbeli yer olarak gösteriyor bana. Kubbetü's Sahra'yı. Mescidi Aksa orası değil ki. Yani yarın bir gün Mescidi Aksa yı yıkılsalar Kubbetü's Sahra kalsa adam Mescidi Aksa'nın yıkıldığını bile anlamayacak. Mescide Aksa o değil ki Resulullah Efendimiz'in semaya uruç ettiği veya işte meşhur Kur'an-ı Kerim'de geçen Mescidi Aksa o değil ki hemen önündeki bina o binayı göstermiyorlar bile. Bizimkiler de anlatırken göstermiyor. Yani hakikaten acayip bir durum. Bir bu var, bu dursun. Bir de şunu demek istiyorum. Kardeşim, Allah Resulü'nün vakfettiği bir araziyi, müminlerin elinde dursun ve ebediyen nahehillerin eline geçmesin araziyi, hangi maksatta ve niçin biz terk etmişiz? Ve bu emanete sahip olamamışız. İlla oradakiler mi ceza görecektir? Hayır o Allah'ı tanıyıp da itaat etmeyenlere Allah kendisini tanımayanları musallat edecektir. O yüzden bazı yerlere yardımı düşünenler, bazı zulüm için avaz avaz bağıran kişilerin muhakkak ve muhakkak kendi işlerindeki zulmü, nifakı ve ciddiyeti gözden geçirmeleri lazımdır. Yoksa bir sadece bir şeyi beline boynuna dolamakla mücahit olunsaydı, Davaya sadık kalındığı insanı efendim gösterseydi Allah katında makbuliyeti olsaydı Allah herkes mücahit olurdu herkes bir şey yapıyor olurdu Ama meselenin özüyle çok iyi uğraşmak lazım Ve ihanetlerimizi ihmallerimizi gözden geçirmemiz lazım Neyse Hayber böyle hala hazırda da zor yürünüyor Yani o kadar sık hurmalıklar var ki Hayber'e ulaşmak için aşağı yoldan yani arazilerin olduğu yerden çıkmanın imkanı yok. Sap kayalıklar var ve oraya gidene kadar da hurmalıklar var. Biz şimdi konuşmamıza buradan devam edelim. Müfredat işlesin. Fakat oranın da o vahim halini hakikaten bugün görseydiniz, şu an size bunu resmedebilseydim bu radyo programında bir şekilde gösterebilseydim hakikaten vah vah derdiniz. Ve rahatlıkla Filistin'de Yahudilerin yaktığı hurmalıklar zannederdiniz. Evet. Peygamber Efendimiz ve mücahidler her sabah silahlanarak Natat Kalesi'nin üst taraflarına geliyor, akşama kadar Yahudilerle çarpışıyor, akşamleyinse tekrar Reji bölgesine dönüyorlardı. Bu arada Peygamber Efendimiz bir baş ağrısına yakalandı. İki gün mücahidlerin yanına çıkamadı. Ordunun başına önce Hazreti Ebubekiri görevlendirip Yahudilerle çarpışmaya gönderdi. Tabi yine problemdi de biz anlayalım diye söylüyorlar Resulluhan başarısını yakalanması çok tabi değişik bir tabirdi. Bir şey söylemiyorum artık kıymetli dinleyenlerimiz biliyorlar ne demek istediğimi yakalandı yani Resulluhan başarısına yakalandı tabirini böyle bir hafif müsteszi bir tavırla zikretmiş oluyoruz evet. Şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen fetih gerçekleşemedi. İkinci sefere ak sancağını Hazreti Ömer'e verdi ve mücahidlerle birlikte çarpışmaya gönderdi. Yine şiddetli çarpışmalar cereyan etti ama ona da fetih nasip olmadı. Yedi gün böylece devam etti. Bu sırada İslam ordusu bir şehit verdi. Mahmud bin Meslem'e sıcaklıktan ve şiddetli çarpışmadan gelen yorgunlukla bitkin bir halde Natat Kalesi dibinde gölgelenirken, yukarıdan Yahudiler tarafından atılan bir taşla başından ağır yara aldı ve üç gün sonra da şehadet mertebesine erdi. Yine bu esnada Amir bin Ekva ile Hayberlilerin meşhur kahramanlarından olan Merhab karşı karşıya geldiler. Birbirlerine kılıç sallamaya başladılar. Amir, Merhab'ın bacağına şiddetli bir darbe indirdiği zaman kılıcının ağzı kendisine yönelip bacağının orta damarını kesiverdi. Yaralı halde İslam ordugahına getirildi. Orada yaranın tesiriyle şehit olarak vefat etti. Zaten Efendimiz de henüz Hayber'e varmadan önce onun şehadet mertebesine ereceğine işaret buyurmuştu. Devs kabilesi reisi şair Tufeil bin Amr Hicretten önce Mekke'de Peygamber Efendimiz'le görüşüp Müslüman olmuştu. O zamandan beri de kabilesini İslamiyet'e davet edip durmuştu. Tufeil bin Amr bu sefer kabilesinden 400 kadar Müslümanla hicretin 7. senesinde Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e gittiğini haber alınca da Hayber'e gelip İslam ordusuna katıldılar. Yahudilere karşı savaş açtılar. Gelen 400 kişinin arasında Sonradan meşhur olacak Ebu Hureyre radiyallahu anh da bulunuyordu. Orada Hazreti Resulullah'la bulunup görüşen Hazreti Ebu Hureyre, ehli Suffa'ya dahil oldu ve ondan sonra Efendimizin yanından ayrılmadı. Cenab-ı Hak kendisine kuvvetli bir hafıza da ihsan ettiğinden, birçok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Benden fazla hadis bilen Abdullah İbni Ömer'dir. O da işittiğini yazardı, ben yazmazdım demiştir. Evet yani canlar sebil oluyor ama canlar cananı ve diğer canları da davet ediyor. İslam'ın şehitleriyle beraber fevç fevç kıt'a kıt'a İslam ordusuna katılımlar oluyor. Hayber'in fethini böyle bu tatta bırakalım. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'in sancağı alma sahnesi var. İsabet oldu. Üçüncü bölümün sonuna doğru buraya gelmesi. Zaten benim de şöyle niyetim bu bahsi biraz daha böyle rahat işlemekti. Son ana gelseydi olmayacaktı. Fakat Hz. Ali Efendimiz'in sancağı alması ve Hayber Fethi'nin zahir olması. Sadece şurada bir cümleye son dakikalarda işaret etmek isterim. Henüz fetih gerçekleşmemişti. Sözü var ya bu tabirleri de bendeniz çok hoş karşılamıyorum. Çünkü düşünün Resulullah Efendimiz Amir bin Ekva'nın radıyallahu anin şehit olacağını ne yapıyordu? Bir şekilde daha ordu Hayber'e giderken haber veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e fetham mübina diye indirilen ayet-i kerimede işaret varsa artık biz gerçekleşmemesini konuşmuyormamız lazım. Fetin zahir olması hususunda feth olunamamıştı fetih zahir olamamıştı. Gerçekleşmek ayrı bir şeydir. Gerçek kelimesini hakikat kelimesini çağrıştırır. Bir şeyin zahir olmasıyla gerçek olması farklı şeylerdir. Arz edebiliyor muyum? Birçok şey vardır. Zahirde vardır ama anladığımız ilmi manada veya dini açıdan gerçek değildir. Yani gerçek kelimesi hakikati çağrıştırır. Dolayısıyla o kelimelerin de ben çok uygun olmadığı şerhini koyayım ve bugün Biraz da belki rahatsızlığımdan dolayı, yorgunluktan dolayı efendim Hayber'in fethi burada kalsın. İnşallah fethi fütuhat nasip olur. Dersimize, sohbetimize inşallah Hayber'in fethine Hz. Ali Efendimiz'in sancağı almasıyla devam etmiş oluruz. Evet.